Editör Seval Şahin Burak Onaran anlatıyor. Tam Pınar'da kronolojilerin iflası. Hakikatte bu idare bir devlet idaresi olmaktan çoktan çıkmıştı. O, Ojas'ın ahırlarıydı. Ordumuz uyanıklığı ve iyi niyetiyle bu şenaatten, bu taaffünden milletimizi kurtardı. Vatanda esen sevinç çabası beyhude değildir. Bu bayram en güzel bayramlarımızdan biridir. Tarihimizde döviz devri diye anılacak şeni bir devir açan bu idareyi Atatürk'le başlayan Cumhuriyet tarihimiz kolay kolay içine alamayacaktır. Burada bütün kronolojiler iflas eder. Sabık idare ve bu taaffün doğrudan doğruya Osmanlı tarihinin en kötü taraflarının nüksüdür. Onlar Bektaş ağaların, Musluların, Patrona ve bilhassa Kabakçıların, hülasa, cefakeş milletimize, bir türlü kendisine layık bir seviye yaratmaya imkan vermeyen, her güzel ve doğru şeyi başından önleyen insanların kim bilir hangi atavizm ile bugüne sıçramış bir devamıydı. Okuduğum bu paragraf Tanpınar'ın 1960 yılı yazının başlarında, tam olarak 14 Haziran 1960 günü Cumhuriyet Gazetesi'nde yayınlanan üstü başlıklı yazısından yani 27 Mayıs'tan yaklaşık iki hafta sonra yazılmış devrik Demokrat Parti idaresini yeren ve askeri müdahaleyi coşkuyla destekleyen bir yazı. Okuduğum alıntıyı iki hususa birbiriyle ilişkisi içinde temas etmeye vesile olacağını düşünerek seçtim. Birincisi Tanpınar'ın politik konumu tutumu. ikincisi ise zaman kavrayışı. Malum 1990'lardan itibaren Tanpınar'ı bir anlamda yeniden keşfedildi ee, ya da başka bir deyişle sağ muhafazakar dünyanın ötesinde de yaygın bir biçimde tanınır, e, okunur oldu. Tanpınar düşünce dünyamızı keskin siyasi ayrımlarla tanımlama kolaycılığına düşen ve aslında kendisini pek de tanımayanların siyasi yelpazenin kabaca sağ cihetinde saydığı biriydi. Geçmişe... Kültürel, kültürel geleneğe e, verdiği önem, onun muhafazakarlığının, dolayısıyla siyaseten sağcılığının alameti e, sayılıyordu. Tamlar hem bir edebiyatçı olarak hem de bir düşünce adamı olarak yeniden keşfedilirken siyasi görüşleri, tutumu da tartışma konusu oldu. Aslında edebiyatçı olarak yeniden keşfi, Siyasetteki değişimden tamamen bağımsız bir mesele de değildi. Tanpınar'ın yeniden keşfedildiği 90'ların Türkiye'sinde hem siyasette hem de sosyal bilimlerde muhafazakarlık ve modernlik kavramları etrafında hayli hararetli tartışmalar dönüyordu. Bir yandan modernitenin, modernleşme tecrübelerinin çoğulluğu giderek daha çok vurgulanırken muhafazakarlık da yeniden tarif ediliyor, olumsuz yan anlamlarından giderek sıyrılıyor, bir siyasi sıfat olarak kullanımı yaygınlaşıyordu. Siyasette ve sosyal bilimlerde hem modern hem de muhafazakar olunabileceğinin, bunların birbirini dışlamadığının tespit ve tekrar edildiği bir dönemdi. Tanpınar'ın muhafazakarlığının da modernliğine mani olmadığı teslim edildi böylece ancak 90'lar ve 2000'ler erken Cumhuriyet dönemine dair eleştirel yorumların yaygınlaştığı yıllarda da sanıyorum. Biraz da bu nedenle CHP yakınlığı, tek parti döneminin sonlarındaki Maraş Milletvekilliği ve nihayet 27 Mayıs'a verdiği canı gönülden destek biyografisine dair şaşırtıcı bilgiler olarak hatırlanmaya devam etti. Romanlarında, şiirlerinde, düz yazılarında eski medeniyetimiz dediği kültürel mirası öne çıkaran, onu nostalji, yer yer melankoliyle iade eden, e, Tamplar iş siyasete gelince Osmanlı mirasını reddeden, radikal bir kopuşu hedefleyen, da e, Türkiye'de yaygın olarak kullanıldığı anlamıyla Jacoben siyasetle bir, bir arada mı e, tutma almıştı? Öncelikle mevzu bahis iki düzlem arasında, yani Tanpınar'ın bir edebiyatçı ve siyasetçi olarak portreleri arasında illa ve mutlaka bir uyum olması gerektiğini düşünmediğimi söylemeliyim. Tampınar üzerine yapılan çalışmalarda farklı biçimlerde tespit edildiği üzere tampınar kültürel ve siyasi dünyamızın tarihimizin e, tahlilinde e, kullanıla gelen klişelere, kalıplara sığmaz. Ve tam da bu nedenle tutarlılığını e, test etmek için kullanılacak kriterlere uymayacaktır. Ayrıca e, Tanpınar'ın e, CHP'liğini e, hatırlarken, tek parti döneminde CHP kadrolarının çeşitliliğini de hesaba katmak e, gerekir. Her şeyden evvel Demokrat Parti'nin kurucuları da oradadır. Muhafazakar kimliğiyle öne çıkan başka edebiyatçılar, siyasetçiler de e, mesela Yahya Kemal de milletvekilliği yapar. E, ya da daha sonra Demokrat Parti'yle yakınlaşacak olan Peyami Safa, e, tek parti dönemi sonrasında 1950 seçimlerinde Demokrat Parti karşısında CHP'den milletvekilliğine e, talip olur. Tanpınar'ın 27 Mayıs taraftarlığı e, ve keskin e, Demokrat Parti e, karşıtlığına gelince onun mazi anlatılarına veya din vurgusuna bakıp mesela e, Bursa'da zamandaki cami, türbe ve Kur'an sesi göndermelerini esas alıp e, siyasette Demokrat Parti'den yana tavır alması gerektiğini düşünmek de yine klişelere teslim olmaktır kanımca. Oysa Epeyce siyasi tahlil de içeren 19. asır Türk Edebiyatı'na bakılsa, Mitat Paşa'ya karşı Abdülhamit'e destek verenler hakkındaki e, tutumuna bakılsa, Cevdet Paşa ve Ahmet Mithat Efendi hakkında yazdığı küçümseyici satırlar göz önünde tutulsa, 27 Mayıs'taki tavrının pek şaşırtıcı olmadığı e, hatta uzun dönemli Türk modernleşmesi tahliliyle uyumlu olduğu da e, söylenebilir. Bir de Tampınar'ın kültürel evreninin e, hem Batı kültürüne ait görülen hem de gayet modern e, bileşenleri olduğunu da unutmamak gerekiyor tabii. Tampınar kendi döneminde kabul gören kendisinin de sahiplendiği keskin Doğu-Batı ayrımı fikrine rağmen ne şarkçı ne garçı cenea mensuptur. Biz bugün Edward Said ve onun ardılarının çalışmalarının katkısıyla Doğu ve Batı kategorilerini kolaylıkla sorgulayabilir, nasıl muayil olduklarını, inşa edilmiş olduklarını tespit edebiliriz elbette. Ama Tanpınar'ın kabul ettiği ayrımlara bağlı kalırsak, ben yine de gelecek tahayyül söz konusu olduğunda heybesinde garbın ve modern referansların daha ağır bastığını düşünüyorum. Mazile duygusal bağı, ihtiyacı bir politik projeksiyonun parçası değildir. Levent Yılmaz kısa bir yazısında Tanpınar'da geçmişi diriltme hedefinin olmadığını, onun ve Yahya Kemal'in eski şarkın ölümünü teşhis ettiğini e, söyler. Levent Yılmaz'ın bu tespitine Nurdağan, Gülbileğin bir e, yorumunu da ekleyebiliriz. Tanpınar geçmişin sayeden geçtiğini görür e, der Gülbilek. 27 Mayıs'ın ardından yazdığı, size bir paragrafını okuduğum yazıda beni en çok düşündüren kısım da bu yüzden burada bütün kronolojiler iflas eder ifadesidir. Tanpınar bu cümleyle 1950 ve 60 arasının Demokrat Parti iktidarı yıllarının Cumhuriyet kronolojisinde yeri olmadığını ifade eder. 27 Mayıs propaganda materyallerinde de Demokrat Parti sıklıkla ülkeyi Cumhuriyet devre öncesine döndürmeye çalışmakla itham edilir. Tanpınar'ın e, kronolojilerin iflası iddiası bu yaygın propagandayla uyumludur yani. Bu bakımdan ayrıksı bir analiz olmadığını teslim etmek gerekir kuşkusuz. Ama tampınar özelinde asıl soru modernist doğrusal bir zaman anlayışına esas alan böyle bir ifadenin genel olarak onun zaman kavrayışıyla nasıl bağdaştırılabileceği olmalı sanıyorum. Doğrusu bu soruya kestirme bir cevap vermek zor benim için. Yine de söyleyebileceğim şeyler var ama Tanpınar'ın meşhur şiirinde bilirleşen yekpare ve parçalanamaz zaman, e, yekpare ve parçalanamaz akış halindeki zaman kavrayışı, ilerleme fikrini yatsımaz. Bergson'dan ilhamla kurulan bu zaman kavrayışında zamanın akışı geri döndürülemezdir. Yani geçmiş geçmiştir zaten. Okuduğum alıntıda Demokrat Parti için kullandığı atevizim kavramı da bu fikirle uyumlu. Evrim sürecinde gereksizleştiği için ortadan kalkmış olması icap eden özelliklerin Osmanlı geçmişinin kötü taraflarının Demokrat Parti tarafından yeniden diriltilmek istendiğini gayet evrimci bir terminolojiyle, İddia etmek için kullanır tamplar e, atevizm kavramını. Öte yandan hem kronolojilerin iflası iddiası hem de atevizm kavramının müracaatı Tanpınar'ın en azından edebi yazılarında görmeye alışık olduğumuzdan çok daha düz, çizgisel, pürüzsüz bir modern ilerlemeci zaman kavrayışını açığa çıkartır. Tanpınar'a göre 27 Mayıs müdahalesi 6-7 Eylül'den, baskıcı bir polis devleti kurulmasından, çürümüşlükten ve daha bir dolu politik sorundan mesul olan Demokrat Parti rejimini devirdiği için zaten olumlu bir gelişmedir. Kronolojilerin iflası, ateizm gibi ilerlemeci evrimci zaman kavramlarına müracaatla, Osmanlı tarihine, mitolojiye verdiği referanslarla Tampınar askeri müdahaleye evrensel, zamansal, ve tarihsel bir e, meşruiyet atfeder. Askeri müdahale evrimi rayına oturtmuş, zamandaki hatayı düzeltmiş, kronolojiyi tekrar düzene koymuştur. Sanat Kritik sunar. Yaz sıcağında bir esinti, Ahmet Hamdi Tanpınar, dergah yayınlarının katkılarıyla.